Lâ inn eş-şeytâne'r recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke-i mükerreme'deyiz. Beytullah yakın. Mütemadiyen Siller gibi vesayet akıyor. Otopuslar, taksiler seslerini duyuyorsunuz ya. Bu da bir hatıra olur diye. Mekke-i mükerreme'yi hatırlattırır diye. Bu da bunu size hatıra olarak almayı amzu ettim. Yarın ahirete irtihar ettiğimizde Allah'a emanet edeyim ya, vesile olur, vasıta olur mu diye düşündüm. Kardeşlerimize bazı matlar doldurduk. Bunu da bizim eve varınca pek yorgun biiznillah. Allah izin verirsek, kazasız belasız varabilirsek, bizi konuşturmadan ise, Çeyip konuşur, siz de dinlersiniz diye Allah rızası için konuştum. İşte biliyorsunuz Cuma gün evden çıktık Kayseri'de. Bir gün kaldık ve kardeşlerimizle sohbet ettik. Ölüksün bizi Ahmet Efendi aldı oradan. Annenşehir'le Ahmet Efendi. Aksaray'la Ahmet Mevşehir'e geldik. Hangi Kayseri'deki da sohbetlerin daha büyük bir sohbet. Kardeşlerimizle konuştuk. Helallaştık. O da bir gün kaldıktan sonra Aksaray'a hareket ettik. Ahmet Efendi'nin evine vardık. Büyük iltifata mısrar olduk. Layık olmadığımız iltifatı, hürmeti gösterdiler. Özündüm. Mütte Efendi götürüyor tabii. O bütün umarımdan, canımdan ediyor. İlla hüdüde kadar götüreceğim diyor. Üzülüyoruz. Arasını Aksaray'da kaldık. Muhteşemini bildirdiler. Kolyaya, Kolyalılar yine karşı geldi yolda. Yuvacıların evine misafir olduk. Orada dört gün kaldık. Dört gün akşamları sohbet ederdik. Muhabbet ederdik. Otobüsler vakti ki Konya'ya geldi. Oradaki pasaportlarımızı Hacı Mevlüt Efendi Yağcılar'ın küçük pasaportlarımızı onlardan aldı dedi ben taksiyle götüreceğim inşallah dedi. bu evet. utandıysak da memnun olduk. Allah kendinden de, bütün kardeşlerimizden de binlerce razı olsun. Amin. Bir cuma evden çıkmıştık bu cuma da Konya'dan çıktı. cumayı mutluluk bir yerde kıldıktan sonra Nurettin Hoca'nın Erdemit e, Vardöy Erdemit kazasından Mersin'den Tersüstaki Ashab-ı Keyif ve camideki yatır Lokman aleyhisselam, Şid aleyhisselam Bilal-i Efendimiz ve diğer ziyaretleri yaptıktan sonra Adana'ya geldik. Adana'da bir otele Pehlvan Palastir'ler. Bir otele girdik. Tabi en hiç küçük yere misafir etmiyor Mevlüt Efendi bizi. Çok hormat ediyor. Lakin biz Faruk Bey ismini bul Telefonu verdiler, ismini buldu. Bulmasını buldu, telefonu bulmasını. Telefon ettik. Aman geliyorum, orada yattırmam sizi. Eve getirdim dedi. Ve geldiler bizi taksisiyle. Arkadaşlarımız otelde kaldı. Biz de Faruk Bey'in evine gettik. Eski evde 6-7. kat. Eski bir bahçelerini ev yaptırmaya vermiş. Dört katını kendine vermişler. Kare fırıyan, hamam gibi ev. O da ibadetle meşgul. Hak razı olsun. Orada geceledik Çok memnun etti bizi. Ve sabahlayın oradan çıkardı. Otel güvene geldik. O taksiyde aldık. Kendi taksiyde beraber. Kayınpeder gibi oraya gittik. Kayınpeder Gülman'a giderken yolda bir e, trafik kitlenmesi olmuş, oradan geriye, yer yerden ve yaklaştık gümürlüğe döndürdük biz gümürlüğe vardık. Hacı Efendi'ye ihtiyarlaşmış ya ne, ne ne Hacı var, ne Hacı Hüseyin var, bütün akrabalar biriktiler. Vedalaştık, en çok kaldığımız sıralda 20-30 dakikalar anca yarım saat kadar kaldık. Allah'a ısmarladık da çektim cihanım oradan. Yurt yola vardı. Dört yolda Mustafa Sümbülgül'e misafir olduk. Çok <gülüyor> memnun etti. Ailesi de gelince pervane gibi döndüler. Vadir ile saatte bulunur mu diye tavsiyle kardeşlerimizi İskandinav'a gönderdik. Otobüsler bululmamış. ta Antakya'ya gitmişler bulamamışlar. Çilme gözüne gitmişler, bulamamışlar. Geriye geldiler. Sabahlar güne gittiler. O kadar üzüldüler ki Allah kendilerine razı olsun. Geriye gittiler, Bulmuşlar, Reyhaniye'de geldiler, bizi de aldılar. Gelttik Reyhaniye'de. Bizim grubu Hilfan ve etrafındaki kardeşlerimizle e, görüştük, konuştuk. Dedi hadi efendim geçeceğiz biz dedi. Muğmelemi yaptırdım dedi, dedi Mevlüt Efendi. Biz de taksiye bindirdi, vardık. Çin ve 15 dakika kalmadık, böyle. Var e, ya benim, öyle bir kalkıcılığımı istedik ki, yahu, haricik de bana bir bahşiş verin. O ayıcı bahşiş verin. Aşap namazından sonraydı doğru Halebe, Zekeriya Aleyhisselam'ın şehrine girdik. Ara ara iyi bir otel bulduk. Otelde yattık. Sabahlayın Zekeriya Aleyhisselam'ın orada namazımızı kıldı. Ziyaretimizi yaptık. Orada dua ettik. Bütün gelememişler, bilginler orada Müslüman kürdoğlu ana azbacı. Onu mu yanında kullanmışlar biz Müslüman filan. Çok memnun olduklar. Orada tarsiyatladık atladık. nillarda ale, süzülerek gittik. Kumuş şehrine vardık. Halid mümerit Velid gelene yaptım. Anasından önceki kert dua ve sonra sizi sonra. Şam-ı Şerif'e çektik, gittik. şam Şerif'te bir otel bulundu, orada yattık. Cami Emeviye'ye gittik, orada yine Ali Omozay'ın bulundu. Şam-ı Zaman'ımız gayet Orada ötek arkadaşları bulduk. Hayır, Ali Omozay'ın hücudunu geçirmeyediler pasaportlu olmayınca. da bırakıp biz gitmiştik, buluştuk şurada şam Şerif'te. Kandaslarımızla biz geliyoruz dedi. Oradan hareket ederek hüdütleri kolay kolay geçtik elhamdülillah. Anlamda bariförlü bir otel bulundu. Orada istirahat ettik. Çok memnun olduk. Sabahlayan oradan çıktık. Bi iznillahü teala. Neredesin? Tebük. Tebük'e yerdeki Vardık ki yığılmış, otoposlar yığılmış, muamele yapılıyor. Sekiz saatte bazı paralar ikram etmekle beraber ancak muamele yapabildiler. Ondan çıktık. Bizim kardeşlerimiz orada bir iki ön beklemişler. Biz o gece çıkınca devam ede ede ede ede. Biiznillahü Teala öğleden evveli Medine-i Tahira Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi oraya kavuştuk ve cümranın birinde orada kaldık. İsrat'ın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi orada kıldık. Elhamdülillah, Mahtı Ashab-ı Sufada üstazımı uzatırıyormuş. aldık, oturduk. Sekiz gün beraber kaldık sonra Mekke'ye bir kademeye Cuma ve Perşembe gününü hareket ettik. Cuma'yı Beyt-i Şerif'in yerrafında. Tabii ben namaz kılını izled 400 metre kadar uzağa da her yer tıknan tıknan dolmuş. Bizim memleketten 10645 Hicaz pasaportlu kimse gelmiş. Böyle ki turist pasaportuyla gelenler 120 bin'e mal oluyor diyorlar. Edrat'tan da çok gelmişler. İran 80 bin pasaport vermiş. Irak öyle. Edrat, Pakistan filan bir milyon hutcaç var. İşte bu sesler hutcaç çekine gidiyorlar. 3-5 gündür böyle ırmağ gibi oluyor biz <gülüyor> tükenesi mükenesi yok, yollar tıkım tıkım baslı. Bekleyi mükemmelde cuma yıkıldık, Arafat'a çıktık elhamdülillah, Arafat'ta vakfaya durduk. Hemi e, Muhammed Ali Zeynil'in uçacının duasını etti, biz orada misafirik. Hem müziklilerin vakfı duasını ettik, çok memnun oldular, mesrur oldular. Yalnız zahmetsiz de hiç olmuyor sana sene yani biz zahmet fazla çekmiyoruz alhamdülillah, bütün e, Mevlid Efendimiz çekiyor zahmeti biz de bakıyoruz etraftan, ondan sonra Efendimiz demiş diye azat kimse dönemeyecek. Müzdelife'ye geliyor, oradan Müzdelife'de makinemiz bozuldu oradan yürüdük geldik bütün insanlar bir gün e, akşama kadar gelememişler aday geldik şeytan kanay sahibi dedi ki abim şu çadırı çiğneyim de geleyim diye gettiğine o gel, e, varmış abisini bulmuş şimdi gelimin eğimi alamını katmıştı kendine hizmetçisine geri kere kalabalık birbirine giymiş Çocuklar hayatında kalmasın diye polisler araya almışlar. Adam dünya kafaları dönmüş, nereye gittiklerini bilemediklerinden her kezye vadiyle kopattık. Delil plan çocukları efendim, ihmanlarımız, müezzin hep aramaya çıktılar. <gülüyor> Yalnız Alimuzanın kaynağısını yandırmış. Orada çadır da yıkılmış, orada muhabaze etmişler. E, e, Sabahtan sonra yitirdik de Öğlen neyi bulabildik <gülüyor> da, bizim de Meyvemi de gözlerimiz Takaya döndü Sabi geldi görsen salakalar dağılıyor Barınca bir mal keselim Nezir olmasın ya dedi. Kardeşlerimizle yiyelim Allah rızası için demek Böylelikle Vazifeyi şimdi bitirmiş bulunuyoruz Bu ayette <gülüyor> Rica ettiler de Bir şey yazdım yeni Yeni yazı ben olduğu için, zor okuyacağım ya Usul da yazacaksınız Usul usul okuyun, güldeyim inşallah Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bi iznillah çıktık yola Geriyorduk güle güle Kavuştuk manevi sele Fışkıran menbaı başka Grup içinde sohbet ettik. Sevgili Konya'ya gittik. Mevlana da yandık, tüttük. Bu zatın alemi başka. Çok hayırlı refet buldu. Sahabata hayret kaldı. Füyuzat bahrine daldı. Bu kardeşin hali başka. Tersusu dört yolu geçtik. Hududun kapısını açtık. Halab'ın peyzını içtik, Peygamber Zekeriye başka. Akıyor Füyüzat'ın nehri, ak ak Akıyor Füyüzat nehri, Besmele'yi ile çekti, içti zehri, Vahtiyardır Komuşşehri, şehri İcahit de Halit başka. Taksıyla Şam'a girdik, Yahya peygamberi gördük, çok ziyaret, yüzler sürdük. Muhammed torunu başka, Hazreti Hüseyin'in başında ziyaret miştik abi? <gülüyor> Her hasılı Medine'ye gittik, salat verdik, dua ettik. Sanki balı yakattık. Muhammed, Mustafa başka, Rasulü Kibriya başka, Allahın Habibi başka. Üstazı Safada, Sufada bulduk. Sekiz gün burada kaldık. Deryayı rahmete daldık. Sıddıkı, alzamı başka. Tedavi oluyor yaram. Gönülde parlıyor çıram. Cemil sahabeyi kiram. Umar-ı başka. Cihanı tutmuştur sıyti, yani şöhreti demek, Cennetten almış bereti, Muhammed'in ehli beyti, onun fatıması başka, Mekke'ye açıldı yolumuz, Müsaade etti gülümüz, Lebbeyk okudu dilimiz, ihrama girmesi başka, Geldik tavapa başladık. Sünnetleri de yapıyoruz. <gülüyor> Müzdelife'yi geçtik ama minada bir şaştık ama çeşitli sular içtik ama Kabe'nin zemzemi başka. Minada bir şaştık ammayı Sami'nin gittiğine değer diyoruz. Efendimizin bir iki gece bir gündüz çıkamadığını söylüyoruz. Çok şükür Murada irdik Hacerül Esved'e yüzler sürdük çok çeşitli taşlar gördük Hacerül Esved'i başka kalemderin kafil başı 60'a yaklaştı yaşı ve ile bitirdik işi Hasretle ayrılış başka. Böyle dedik bu epiyatı bitirmiş oluyoruz. Bakayım bir muayene edeyim iyi alıyorsa öte yanında söyleyeceğim inşallah. <Gülüyor> Sene 47'de... ...Hacı Bülüm'le beraber genç yaşımda... ...Hicaz'a gelmiştik. Tabii üç ayda ancak geriye varabildik. O günün darlığı, o günün sıkıntısı başka, o günün safhası, zevki ve gelişliği başka elhamdülillah. O güne de şükür, o güne de şükür. Allah'ımız cümle arzu eden kardeşlerimizi, isteyen kardeşimizi, bir ceza ah getsem de mi, yanan kardeşlerimize nasip et ya Rabbi, gidenlere... Tekrar gitmeyenlere angari bu zaman, bu sevgili Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusunu almak, Meyfi-i Şerif'i tavaf etmek, Arafat'ta vakfaya durmak, Müzdelife'de vakfaya durmak, minada şeytanı taşlamak, vakami İbrahim'de namaz kılmak, safa Merve'de koşmak, Allah'cimle kardeşlerimize nasip et ya Rabbi, neyle Kadir hürmetine, de bulunduğumuz ziyaretler hürmetine yarabbim o günde hastaydım bugün de biraz rahatsızım boğazımdan da biliyorsunuz boğazım ne inmiş ya barınca size hediye olur yadigar olur diye mecbur konuşuyorum onun için hasta halinde o zaman yazmıştım şimdi de aynı Şam-ı Şerif'teki yazdığım şuydu Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamdü sena Muhammed'e salat olsun. Alinin ve ashabının rauzasına rahmet dolsun. Bütün mümini mümina daima rızanı bulsun. İfade-i için bu acize lütuf gelsin. Şam-ı Şerif ve civarı. Makineleri çarın bakalım kurnalarınızı. Kamyonlar, makineler. La havlu ve la Herhalde şey de vermiyor, sıkıntı da vermeyecek. Çünkü onların sesi geldik sonra e, Mekke'yi mükerreme hatırlanmış olacak. Daha da tatlı olacağını zannediyorum. Eûzü Besmele Hicaz yoluna Hamdolsun kavuştuk Vahdet gülüne Halik'im irdirdi Şam'ın eline Yahya peygamberi gördü gözlerim Müezzini Resul Bilal Habeşi Edildi ziyaret, akıttık yaşı Şehidi Kerbela Hüseyin'in başı Görünce anları yandı yüzlerim Yanmayacak şekilde değil ki Başlarını Kerbela'da kestiler Mızraklara taktılar getirdiler Muhiddin Arabı yatır burada Pambık baba derler aynı sıra da Söyleden vahittir yoktur irade Rabi'ayı görüp sürdüm yüzlerim Muhammed'in neslin yezit getirdi, merkatların gördüm derdim artırdı. <gülüyor> Şimdi Anşa da yanımda Sami, Meryem de şuradalar. Yani küçük Fatıma diyor, Fatıma da torunu Fatıma ciğerlerimizi yaktı şerifte, aşağı aşağıya indik. Miski amber gibi kokuyordu, tekrar gördük doyamıyoruz Allah her sene gelmeyi nasip etsin inşallah. Muhammed'in neslin yezit getirdi, Merkatların gördüm, derdim artırdı, Uryan'am bindirdi, keyfim yetirdi, Düşündüm vakasın daimsızlarım, Nakşı tarığından Halid-i Ziya, Kırklarda göründü elmiş bir kaya, Kırk mehraba vardım, eyledim haya, Gördüm anda sırlar anı gizlerim. Alebde Zekeriye peygamber vardır. Humus'ta yatırmış Halid-i Kadir. Evliya da veysel karani nadir. Düştüm yollarına yolun izlerim. Rabbimin beytini daha görmedim. Şebekeyi Rasul'e yüzler sürmedim. Hasbahçe gülünü daha dirmedim, İntizarla geçti kışı yazlarım. O günü şeyleri söylesem ciğerleriniz bir yan olur 45 <gülüyor> gün müne evvel çıkmıştık bayramdan evveli yollarda geldikten sonra 17 gün Şam'da bekledik bir vapur bulamadık binecek sürüm sürüm süründürdüler 10 gün Garut'ta kaldık 7-8 gün vapurda geldik Cidde'de kaldık anca Arafat'tan bir gün evvel yetişebilmiştik de onun için daha görmedim diyorum şimdi bismillahirrahmanirrahim Hicaz ilası. Mekke-i Mükerreme ve civarı <gülüyor> hamdolsun girdik vapur içine Huccaş tevbe etti bütün suçuna Halik'im kattırdı hacı göçüne girdirdi ihrama hamdolsun Huda cidde diğerler yerde vapur dayandı Gaflete dalanlar bütün uyandı, Korktu ve anne cana boyandı, Gösterdi kabrine hamdolsun Huda. Geceleyin çıktık Mekke yoluna, Nasip etsin Mevlam mü'min kuluna, Bütün kalp açıldı rahmet yönüne, Neşeler duyurdu hamdolsun Huda. Sabahlayın girdik Mekke şehrine, da Allah'ım rahmet bahrine, Attık kendimizi aşkın nehrine, Şahadetti gizlere hamdolsun huda. bab selamdan evvel girildi, Allah'ımın beyti tamam görüldü, Diyorlar 300 bin hüccas derildi, Safalar bahşetti hamdolsun huda. O günün 3-5 misli, daha ziyada bu seneler. Yedi tavaf ettik, sa'ya başladık. Delil tarif etti, biz de işledik. Mina derler, yerde şeytan başladı kestirdik kurbanı hamdolsun, huda. Makam-ı İbrahim'de durduk namaza. Ol Hacerül Esvet sürüldü yüze. Mevlem nasib etti zemzemi bize. İçirdi suyundan hamdolsun hüda Şimdi çayımızı da yemeğimizi de Hep zemzemden yapıyoruz tam de içiyoruz Hele Küçük Sami Sagir Sami diyorlar Küçük Sami'ye ee, O da çok içiyor biiznillah Maşallah sıhhat afiyetinde çok yerinde Çıktık Arafat'a çadır kuruldu Zanneyledik dünya orada derildi Dikildi sancaklar, lepbeyk denildi. Affetti ısyanı, hamdolsun hüda. Müzdelife derler, geldik bir gece. İki namazı bir kıldırdı hoca. O mevkiin şerefi gayetle yüce. Evretti ismine, hamdolsun hüda. Tabi öğlen ile ikindi bir vaatla kılıyor. Öğlen ile bir vaatla kılıyoruz. Öyle ne ikindiye kılıyoruz ikindi Peygamberimiz böyle kılmışlar. Akşam namazını kılmıyor, çıkıyoruz yatsı ile beraber akşam namazını müjdeli fedakar kiliyor. Kitapların emri bu şekilde. Mina'nın mevkii Mekke'ye yakın. Hucrç bundan sonra günahtan sakın, terk ed ahlakını iyisin takın. bildiğine dametler. Hamdolsun Kudaa. Dört tarafında dört mihrabı vardır. Cümleye nasıl beylesün kadir, Zemzemi aseldir bulunmaz nadir, İçirdi suyundan hamdolsun huda, Lebbeyk diyenleri çeker getirir, Varınca umreye nura batırır, Gören Beytullah'ı aklın yitirir, Ettirdi tavafı hamdolsun huda. İstikbal eyledik Rukmi Yemeni, Yeşil taş üstünde namaz kılanı, Ol altın oluğun Kadrim bileni Yakmaz cahiminde hamdolsun huda Rabbimin beytine elveda dedik Bütün vücudumuz zemzemle yuduk Hüccacın bazısını burada koyduk Tekrarını nasip eylesin huda O zaman hüccaslardan vefat eden olmuştu burada da Onlardan bir kısmını burada koymuştuk Bu sene de Seyidel toparlı diye ya başka ismini bilemiyorum Abdullah mıydı neydi Allah rahmet eylesin o da bu kıymetli yerde vefat etti mergadını uğrursun kalem der vasfı sığmaz diline bu aciz kurbandır senin yoluna nasip etsin Mevlam mümin kuluna sürdürdüğü yüzümüz hamd olsun huda Medine'ye geldik. Evali Mekke'yi ziyaret etmiştim o zaman. Şimdi Medine'den geçtiği için yol ilk Medine, sonra Mekke'ye. O zaman vapurla geldiğimiz için ilk Mekke'ye sonra Medine. Şükrü döndük Medine'ye. Bir ateş düştü Sina'ya. Aşık oldum şu bina'ya. Muhabbetim Muhammed'dir. Uzaktan guppa görünür. Üzerinde nur salınır. Kokudan ciğer gelinir, kireyhan-ı Muhammed'dir. Dâhil olundu harama, hamdolsun irdik merame, Merhemler sürdü yarama, o macuni Muhammed'dir. Alemlere rahmet olan, vahidiyle kelem kığılan, Gönül pahsın tememsiyle füyü zat-ı Muhammed'dir. Hicrette refidi olan, Sokup akrab benzi solan, şahadet getirdi yılan, mucizeyi Muhammed'tir. Muhammed'dir. Sırtlığın sağına almış, Ravzaları hep nur olmuş, Aşıkları bütün dolmuş, Yari gari Muhammed'dir. Adalet şahiyanın da, Koyungurt gezdi gününde, Çok yardım etti dinin de, öz bebey Muhammed'dir. Gidişatı Kur'an yolu, o kurdud daime dili hayada cümleden ulu zünnareni Muhammed'tir. Cihat da aslanı olan, kandiryalarına dalan, unudulmaz ismi halen bu damadı Muhammed'tir. Hazret Muhammed'in damadı Ali El murtaza radıyallahu Allahu an. Allah şefaatini naik cümlesini ya Rabbi. ması divan durur, basıratı olan görür, oturdukça safa verir, Kerimeyi i Muhammed'dir. Ciğerime bastı dağı, meskenleri cennet bağı, birine yedirdiler ağı, hafifleri Muhammed'dir. Hamza Abbas amujesi. Burada yatır dokuz zevcesi, Huzuruna çeker nasi, Ki beyt Muhammed'dir. Din yolunda canlar atan, Meclisinde nura batan, Cennetü'l-Bak'a'da yatan, Sahabe-i Muhammed'dir. Minberi altınla yapulu, Üç mihrab beşte ka pulu Hariçten gelmiş hep eli, taşuk i Muhammed'dir. Hep nur olmuş yok karası, Gelmişken deyim sırası, Cennettir menber arası, Ki hadisi Muhammed'dir. Mabini kabri ve menberi, Ravza tümri yazıl cennet. <gülüyor> Gelenler Ravzan dolanır, Kalp ağlar gözler bulanır, Makamı Cibril'de dilek dilenir, bu şerefi Muhammed'dir, Yeşil perdesi salınır, Ne istersen o bulunur, Bu elde elbet kalınır, Ki var Muhammed'dir, <Gülüyor> Muhammed saflarda geser, Ümmetine eğlen nazar, Kusurum çok ettim hazer, Bu heybeti Muhammed'dir, Makamı Cebrail burda, Şebekesi şifa derde Gözüm aldı yeşil perde kizinati Muhammed'tir Muhammed'dir Veda günü yine geldi Fırgatın bağrımı deldi Yürek yanıp gözüm doldu Bu hasreti Muhammed'dir Kalem derin söyler dili Takdirine bağlı beli Şefaat kıl iki cihan gülü Hep ümmeti Muhammed'dir Korkumdan bat bitiyor diye çok acele acele okudum ve hemen de bitmek üzere takdirine bağlı beli kelimesine hastaydım hacbüm fengir fengir ağlıyordu Allah rahmet eyliyasıca hac cennet de elhamdülillahü teala Rabbim afiyet verdi iyi olduk varmıştık onun için takdirine bağlı beli söylemiştim ee, o beraber geldiğim Hacı Mümin ruhuna Şimdiki kendisi için vekil geldiğim Pederimin e, Hanımımın da geldiği Ayşe annemin Bütün geçmişlerimizin Akraba-i Mümin müminatın ruhuna Üç yıldız bir Fatiha Harbi, yani, işte, Tanrı, Şimdi de senesini bilemiyorum. Hacı Abdullah efendi kardeşimiz bilir ya Hacı Hayrullah Dinç, Hacı Abdullah Dinç, Hasan Dinç üçümüzde hazırlandık. Baba siz ne yapayım bir geliyor diye söylediler. O senelerde pasaport almak çok zordu. tüm muhavirelerden geçiyor. Devlet rapur veriyor. Yani çok zordu. Bizim tansiyonumuz çok yüksek çıktığı için göndermediler çok müteessir olduğumdan şunu yazmıştım o zaman da onu da okuyorum size Allah rızası için zil 19 382. senesinde yazılmış ne gelmiş o zaman çok yatağımda düştüm hastalandım ağlayaraktan yazmıştım bunu belki bu daha çok tokanır diye zabırlarda söylüyorum vallahnız azizim rızayı hak idi maksudum kastım olup pervanə gühleyip esdim gedin selametle ihvanım dostum Fahri kainata selam götürün çok müteassir oldu kalbi viranım Gidiyorlar yollar mahsun kardeş yarenim durunca huzura bütün erenim Fahri kainata selam götürün. Huzuru Resul'de gözyaşı akıt, kupayı Ali'yi gördüğüm vakıt, Haram-ı Şerif'e güldüğün vakıt, Fahri kainata selam götürün. Acizli vasfından yazıyor kalem, Ayrılık Katar'dan dert ile elem. Okurken huzurda salatu selam, Şefi al-Usat'a selam götürün. Kisveyi i attığımız, attığınızda, Feyz-i Rahman'a battığımızda Şebeke-i Resul'ü tuttuğunuzda, al-Usat'a selam götürün. Ey Mahbub-u Huda, Canımın canı, Isyanım yüzünden çekmedin beni, Mevla'yı seversiniz ziyaret günü, Muhammed'e selam götürün. Bu günleri Rabbimizden dilerken, sızlayarak günahları silerken, cennet bahçesinde namaz kılarken, fahr-i kainata selam götürün. Her yerde refiq-i sıttıq-i ağzam, hattımın karimi, yazan, elemi hasretle bağrımı ezen, Yâr-ı gâr selam götürün! i̇ftikâr İslam, Ömer Adalet, hayâ Osman Usman Ali Fatânet, Fırgatın Mahmet'ti bizi nihayet, yârân Habibe selam götürün! Resûlullah'ın yârenlerinden selam götürün! Hatice annesi Fatıma, kızı! Meyt-i Şerif'te hatırlan bizi! Allah'a emanet eyledik sizi Ehli Beyti Resul'e selam götürün. Hasan'la Hüseyin Hazreti Hamza, düşmanı bir din ettiler eze, İnşallah şefaat ederler bize, Erbah-ı Şehide selam getirin. Makamı İbrahim'le zemzem kurusu, cem oldu orada Nas'ın iyisi, Teselliye medar buldum göyüsi yeni arwahına selam götürün. Yani teselliye medar buldum göyüsi demek Esenkararlı efendimiz biliyorsunuz ya park Kainat efendimizi görmeye geldiler. Haberimden duymuştum. Kitaplarda başka yazıyor ya. Fedar sözünü söyleyeyim. Annası ihtiyarıydı. Müsaade ederim yorum ama Rasûlullah evdeyse görüş geriye dön evde yoksa aman kalma tezgel şeriatın hukmüne razı olup hep bağlı olduğundan Resulullah'ı evde bulamadı kitaplarda da annesinin rızası olmadığı için hiç gelemedi diyor ya ve Hazreti Muhammed Mustafa'ya selam söyleyin annemin izni olsa kalırdım veysin selam var bir bir de dönmüştü. Onun için şeyden oldular, tabiandan oldular. Allah şefaatine nail etsin inşallah. Peygamberimiz mescitten geldi ve kapıda veis'in kokusunu buldu. Buraya dedi bir gelen olmuş veis'in kokusu gibi bir koku geliyor. Ayşe annemiz, evet ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Veysi Alkharan dediler, birisi de aldı, sizi evde bulamayacak. Anneme asıl olurum diye geriye gitti. Öyle olunca dedi, senin gözlerini ziyaret edeyim de, ben de sahabelerin içine döneyim dedi. Ben gözlerini ziyaret etti, sahabelerin içine döndü. Vardı dedi, ben Veysi gören gözü gördüm, gözlerimi ziyaret edin dedi. Bu teselliye medar bulduğun Veysi demek, o nasıl bulamadı, geriye döndü, mahzun oldu ve Peygamberin çok kıymetlisinden olduysa papımız belki mahzun kalmayı daha razı olur diye söylemiştim. Hacerül Esvet Rutni Yemeni affolun orada etme dumanı, acizin başından çıktı gümanı meclisi hazrata selam götürün. Beyt-i Şerif'in siyah perdesi baktıkça kalbinden siliyor pası Yükselirken lebbey rahman sadesi feyz-i selam götürüm. Yeşil baş içinde etrafı hatım. Yanıyor ciğerim bitmez efyatım. Gözlerim ağlayır bitki takatım. Hacerle oğluna selam götürüm. Öyle şimdi onu görüyor gibi oluyor. Lütçe kuzusunu o zemzemin oraya koymuş amnesi. Acık bir kırbede suyla şu hurma ile Yöküne su tükenmiş Çocuk kumların üstünde Cahir cahir yanır Safa ile Merve'de yedi defa koşmuş Şimdi bak yok bir Mekke Cennet şehrine dönmüş Binlerce insan Her yer tıklım Tıklım dolu Bu seneyi kurmak göz isterdi Yani yalnız ihtiyarına Gelmeye olmaz kalktığımı düşürüyorlar çığnayıp ölüyor. Allah ölenlere rahmet etsin inşallah. Cedalık obeis ve safa davet etmiş sizi nuru Mustafa Hücceş'ten ayrılmak canıma cefa boyun bükenlerden selam götürün Mina Müzdelife Arafat dağı dağının üstüne vurdu bin dağı kablar affi ile sol ile sağı vakfa edenlere selam götürün Dağ vurmayı bilirsiniz ya diğerdir gece Müslümanlara demiri yakallar da dağlarlar o sene ciğerim öyle dağılanırdı. Kurbanı kesin şeytanı daşlan, yaramazlıklan orada boşlan Mekke'ye dönünce tavafa başlan insan nehrine selam götürün. Harami şerife lepallet dolan göt köşe yedi iklimden gelen İslam'ın bugünkü halini bilen. Yetsinler dua selam götürüm. Altın oğul babı Ka'be arası. Varsa basiretin göyüsün arşe. Hacerül Esvedin bulunmaz yeşi. Kaydetsin ismimi selam götürüm. Sorarlarsa unbey Mekke gerisi. Harişeli bunun dahi yarısı. Eftal divan almaz binde birisi Bütün zerrata selam götürün Koydu kalem der yüzü karası unutman duadan sohbet sırası Hatemül Embiya ile Adem arası Cemmi Peygammbere Selam götürün Cemmibiya Enbiya'ya Selam götürün Ceil müta Selam götürün Bunu da burada dikirdi bantımız bu sadli o sebein hasretiyle o sein hasretiyle Adana'dan Hicaz'a giden Haydar isimli bir ihvanımıza yazdığım mektup ve onun verdiği cevabı okuyorum size. Biz ona ne demişik o bize ne demiş bir on bizikinden bir ondan bir bizikinden bir ondan okuyacağım inşallahutaala. Şöyle sual gibi olmuş da bilirsiniz sual birisinin cevap yazmışsık. Sual şöyle. Aşığa uçtunuz mu? Ciddiye düştünüz mü? Zevk ile coştunuz mu? Haccınız mebrun olsun, Haccınız kabul olsun. O diyor ki Haydar, bir hoş aşk ile uçtuk. Güzel ciddeye düştük. Hep kendimizden geçtik. Lakin dadına doyamadık. Biz de doyamıyoruz tabii. Biz diyor ki Mekke'ye girdiniz mi? Kabe'yi gördünüz mü? Oncalar derdiniz mi? Hakçınız kabul olsun. O diyor ki, onu Mekke'ye girdik, Yüce Kabe'yi gördük, Şükür murada yerdik, Lakin tadına doyamadı. Biz diyoruz ki, Tavafa döndünüz mü? Feyza bandınız mı? Aşkı yandınız mı? Hakçınız kabul olsun. O diyor ki, Kabe'yi ettik tavaf, Diledik suçları af ah, Kıldık namazı saf saf Lakin dadına doyamadık Biz diyor ki Vakfaya durdunuz mu? Minayı gördünüz mü? Şeytanı vurdunuz mu? Hacınız kabul olsun O diyor ki Vakfaya geldik durduk Şirin minayı gördük İnat şeytanı vurdu, Vurmanın dadına doyamadık biz diyoruz ki, kurbanı kestiniz mi, nefsiniz astınız mı, onlara bastınız mı, haçınız kabul olsun. O diyor ki, kurban kestik şevk ile, nefse vurduk zevk ile, Huma bastık aşk ile, lakin tadına doyamadık. Biz diyoruz ki, zemzemi içtiniz mi, hacerül esvede içtiniz mü? Safa Merve'de koştunuz mu? Hacımız kabul olsun. O diyor ki, Zemzemi pek çok içtik. Hacerül Esvede de üştü. Safa Merve'de koştu, Lakin tabuna doyamadı. Bir türlü dalına doymuyor diyor. Biz diyoruz ki, Umre'ye gittiniz mi? Çok dua ettiniz mi? ''Nurlara battınız mı? Hatçınız mebru olsun.'' O kardeş diyor ki, ''Sanki cennete gittik, ağladık, dua ettik. Hakkın nurine battık, lakin davına doyamadık.'' Biz diyoruz ki, ''Hapıma girdiniz mi?'' Yeşil başı gördünüz mü? Namazlar kıldınız mı? Hatınız kabul olsun. Kardeşimiz diyor ki, koştuk hatına girdik, yeşil başı da gördük. Orada namaz kıldık, Lakin davına doyamadır. Biz diyoruz ki, veda yaptınız mı? Veda tavafı yani. Veda yaptınız mı? Hacerül Esved'e yettiniz Medine Medine'ye koptunuz mu? Hacımız kabul olsun. O diyor ki: "Veda tavafı yaptık. Hacerül Esved'e di de yettik. Habibullah'a koptuk. Lakin dadına koyamadık." Biz diyoruz ki: "Şebekeyi tuttunuz mu? Günahı attınız mı? Feyza baktınız mı? Hacımız kabul olsun." O kardeş diyor ki şebekeye yüz yüttük. İnşallah kunahı attık. Hazzı ile feyze battık. Lakin dadına doyamadık. Biz diyoruz ki harama girdiniz mi? Yani harami şerife demek. Harama girdiniz mi? Ravzayı gördünüz mü? Yüzleri sürdünüz mü? Hattınız kabul olsun. Makinenin seslerini görüyorsunuz ya. Harama vardı girdik Deryara uzayı gördük Yerlere yüzler sürdük Lakin tadına doyamadık Biz diyoruz ki Bak ada gezdiniz mi? Cennetul Bakhada gezdiniz mi? Çok sığlar çözdünüz mü? Ciğerler ezdiniz mi? Açınız kabul olsun Biz diyor ki Cennet Bakhada gezdik çok acap hisler sezdir. Ah edep ciğeri ezdir. Lakin dadına doyamadık. Biz diyoruz ki, o da vardınız mı o tane? da vardınız mı? Hazreti Hamza'yı gördünüz mü? Maksuda erdiniz mi? Haccınız kabul olsun. O diyor ki, döndük ruhu da vardık. Yi Hamza'yı gördük. En son maksuda yedik, lakin dağına doyamadık. Biz diyoruz ki, çok ibret aldınız mı? ahlaklı geldiniz mi? Dualar saldınız mı? hacımız kabul olsun. Hatça gelmek bir şey diye gelmiyor ama hiç ahlaklı gelmede. Allah aklağı seyyemizi aklağı hamileye teptil etsin inşallah. İnşallah ibret aldık. Bilmem ahlaklı mı geldik? Cümleye dua saldık. Lakin dadına doyamadık. Biz diyoruz ki kalender yazdı size. Dua ettiniz mi bize? Dünya ahiret çekmeyin ceza. Hacınız kabul olsun. O diyor ki boyun büküptür size. Ceza vermeyin bize. Müşfikler birmez ceza. Senin de dadına doyamadık diyor. Çünkü o Ramazan-ı Şerif'te sene sene 55 idi. <gülüyor> Ali Ramazan'ımızın Ramazan-ı Şerif'te doğduğu seneye tesadüf ediyor. O çocuğun kıymatı da Allah-u geliyor. <gülüyor> ee, 55'te Adam Aşıkoğlu Camii'nde verken ahrazımız geldi orada müjdeleri, hani mamazan dünyaya geldi diye şimdi o 20 sene oluyormuş ona 1920 seneye akşam birisi haram-ı şerifte tuttu tabi etraf-ı eknaktan çok kardeşlerimiz gelmiş bu sene çok efendim neden diyeyim Muğla'dan Balıkesir'den İstanbul'dan Ankara'dan Ala Van'dan Erciş'ten Sivas'tan Urfa'dan efendim ne diyeyim Adana'dan dört yoldan İskenderun'dan bu günahkarı da dışı farlar içi dırlar dediği gibi akşam aynı onu söyledim geriden baktım yeşil türbe içine vardım Tebe dediği gibi boğazlarıma sarılıyorlar Allah razı için dua et ee, İbrahim İbrahim Ekembel dua ister dört yıllı Mehmet Baba dua ister ee, bir ordu o varmış o ricaldan olmuş Medine-i Tahire'de o bizi Mehmet ile yanına istedi çok konuştu onlar bile diyor ki Allah razı olsun öyle olur Duaydın. isimler bile verdiler filan kızım filan kızım şundan hasta bunlar içinde dua etti böyle bol arkadaşların içinde akşam biri boğazıma sarıldı bırakmıyor sen nereye diyor şık oğlu camiinde vaaz veren Hacı Hasan efendi sen misin sen değer misin diyor ben diyor, o sene dinledim, hayranlar oldum. Ondan sonra Antakya'ya gitmiştim diyor. Şimdi görünce şahsınızdan bildim diyor. O günü bir türlü unutmaya imkanım yok diyor. Hayda da o zaman, hayda da o zaman, yani bazı delik olmalar hakkında, yani diyorlar ki, fellah uşaklarındanıdı. Hemi iman etti, hem İslam oldu tarikat tarikata Aliye'ye girdi hem de böyle fiyatlar yazmak Çok önemli bir arkadaş O Nur'la beraber mektubleşiyor Adanın 10 senesi İstanbul'un Kadıköy'ün i̇mam Aşan Ben sizi görmüşüm ama Niye de olduğunu bilemiyorum diyor. Allah'a Alem dedim Alemi görmüş görmüşüm Şimdi seni de görmüş gibi biliyorum Böyle çok görüşmeler oluyor Üstazımız yorulmuş Medine-i e her namaz vaktinde geliyor namazı beraber geliyoruz her namazdan sonra evine geliyor yakında değil ihtiyar beni büküyor evinde topbaş gerisinde östür etrafında yediler gibi saklar Kırıl pırıl güneşin etrafından ürker yıldızı gibi elhamdülillah Teala bizi de böyle giriş de öğrettiler de bu sene de öyle yapıyorlar. Tam ayağının geldiği yere başımı getiriyorlar. Sıccademi oraya seriyorlar. Gerisinde namaz kırıyoruz. Sami de yanımızda oluyor. Sami'mizi Arap Acem yani Araplarda Acemlerde sevmeye yok. Yalvarıyorlar yavrum ha bir öpeyim ne olur diye Araplar Aşam anası dağılıyor şimdi sen diyor söz tutmadın da diyor bir öptürmedin Öpüyorum anne ne olurum diyor ben diyor annemden öptün ha Bu onların ellerini öpüyor İmir imir imre diyorlar allah Teala da şu yaşta şimdi Allah kendine nazarlardan saklasın Üstazımızın yanındaki zatlarda e, cebunu de yoklıyorlar Ve kendini de okşuyorlar öpüyorlar ya Rabbi, şu küçük yavrunun, şu yetim yavrunun Hürmetine bizleri de affet ya Rabbi diyorlar Efendimiz böyle her abdestini değişmeyince Namaza gelmiyor, açılıyoruz Hiç kimse ayağa kalkmasın diyorlar, kalkmıyoruz ee, Seccabeme basanaktan geçiyor, önümüzde duruyor O haram şerif ağaları, o polisler hep hürmet ediyorlar Elhamdülillah, ee, Pakistan'dan gelenler Hindistan'dan gelenler efendim Libya'dan gelenler Şam'dan gelenler Halep'ten gelenlerden bir Arap diyor yahu sen nerelisin diyor Arapça Türkiye'den olurum nasıl senin şahsını sevdim ben de seni o kadar sevdim ee, benim üstazım e, üstazım Adanalı Efendi Hazretleri benim üstazım da o demek geliyor onun için diyor seni çok sevmişim diye böyle boğazımızı bıçakla yollar Demek ki Mükerremiye'ye geldik aradık, diktikten aradık bulmaya imkanı yok Arafat'ta bulunmaz, Müzdelife'de bulunmaz Mina'da bulunmaz bugün ana olsun, öğlen ikim akşam, istese. Kornay makine Yani yine sözlerim duyulur Beklerik yine yok Efendimiz gelemedi Yorgun, ihtiyar Ve insan pek sıkı pek Birbirinin üstünde namaz kılıyor Kanaatı olsun Daha bu seninki kadar kalabalık Görülmüş değil Bir dahaki yasılayı Özelim zafiyet bir de karnım ağrımıştı. Rahatsız geziyordum Yerimden kalktım Nevrî Efendi kardeşimiz dedi, Efendimiz gelmiş dedi, yaz namazına koştum geldim. Yine iyi yerimü iyiyerdiler. Tam arkasından iki bizim üzerinden durmuş Elhamdülillah. Biz setçadede oraya selmiştik. Gerisinde oturduk, Top başım bol neredeydim. Bayramımız mübarek olsun dedim. Efendimizle. Görüşmeye hayal ediyorum ve yorgunlar ee, Tarafımdan selam söyle bayramın mübarek olsun peki peki dedi Efendimizin başına üşmek istediler Hiç kimseyi eline getirmediler Sami de gerisinde oturuyor öyle boynuna boğazına Yüzlerine bak bakıyordun değil mi sen? Gel şuna gel Bakıyordun değil mi? Bakıyordun değil, mi? değil mi? Nasıl Efendimiz oğlum? Yine kim varlar? Yanlarında öster. Öster. Ee, Topaş, başka atasayar. Atasayar. Hep yanlarındaydı. evde. Hep yanlarında. Acım obanın biri oturduyorlar. E, hem birbirler arasında. geldiği yere başı geliyor. Hem kollarında. Ayağın yerine başı geliyor. Anne ile biri ne dedi. Bir sen geçse bunları bulabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> bir daha göndermem, itiyor musun? Yok! <gülüyor> Zemzem'i ne kadar içiyor? 1 milyon Eve 1 milyon içiyor Zemzem'i Hem eve götürüyor, günağımızı <gülüyor> Günağımızı da zemzemine <gülüyor> Çayınızı Bol bol Bol bol da, içiyor, bol, bol da Sen e, Ahmet bebeğim Abdullah bebeğim Emmilerim Yusuf, Mahmut, Şaben Mehmet, Abdulkadir'im Birhice, Bibi'im e, Vest, Pega Bibi'im, Hayrnisa Bibi'im Fatma, Anne Bibi'im, Hatice Bibi'im Yerlerine ve Bibi'im yerlerine, yerlerine içiyor mu? He rahmetle hapsiye düşüyor hepsinin yetmesi yok mu? hepsinin yengemi, takrali Allah'ın benize nasip etti amin bu işte Sami oğlumuz da böyle yanımın çiğncüğü yoldaşı bu sene o kadar kalbimiz elhamdülillah rahat ki yanımda yavrular Konya'lı Mevlüt Efendi kardeşimiz Ey mevla Allah kaldım diye ne kadar razı olsun, o kadar hizmet ediyor ki biz daha hiçbir bu evlat babasına bu şekilde hizmet etmeye imkan ve ihtimal yok. Yani beş tane evladım beraber gelsin mevlid efendinin semesi kadar daha rahat etmeye hiç kimsenin imkanı, bu Allah'ın mahsa, lütfu, esanıdır. İstazımızın himmeti ve teveccühünün eseri zumur bir biiznillahü teâlâ. Şimdi yanımızda da değil, yine o makinenin arızasını gidermenin için kanaatımız olsun, üç beş bin liralık zarar açtı. Biz geliyorum dedim, geliyorum ile gidelim dedim. ne de otobosu bulamamışlar. Kendileri makine tutmuşlar Arafat'a gitmişler. Sen perişan olacaksın, kırılan taksi kırılsın dedi, çekti taksiyle götürdü, Arafat'ı gözel yaptık. Müzdelife'ye de geldik, lakin Mine'ye girerken bir vuman çıktı, motoru olduğu yerden. Aa, Sami dedi, yanıyorum oh, dedi, korkma dedim, yeri verdik aşağıya, Balatay'ı yakmış merhaba. Şimdi Balatay gitti, citteden değişti, geldi 200 Riyal'a. 200 riyal müzderifeden çekip Mekke'nin kenarına getirmiyor. 400 riyal da yaptırmaya veriyor ki çok çoğal mal oldu başımıza. Allah'ını seversen hacımız zirre kadar müteessir olmayacaksın. Müteessir olursam ben sizi getirdiğimiz içime sinmeyeceğim diyor böyle bir sevgili kardeşimiz Allah iyi canında aziz olsun Dağ, doğuran eken nur içinde yatsın Allah cümle kardeşlerimize böyle sehabet böyle muhabbet lütfesin inşallah Allah zarardan, beladan, sıkıntıdan muhafaza vursun afat-ı semaviye ve Afatı ı araziye muhafız etsin sizlere bol, bol dua ediyoruz tavafa gidemiyoruz bir çokluk var ancak fazımızı yapıyoruz Bugün tavafını yapıyoruz, paz tavafını yapıyoruz, veda tavafını yapıyoruz. Girerim bir tuhfa geniş geniş seyrediyoruz. Haram-ı şerifin içerisinden çıkmıyor. Ee, İlkim ney var yok? Yatsılay geliyoruz. Sabahlayan rahatsız olduğumuzdan bugün gelemedik. Sabah gidiyor. İşraftı oradan geliyor. Dolba oturuyoruz Alhamdulillah. Şimdi gitmiyoruz. Bu Bugünümüz gelmiyor. Bilmiyorum. Siz orada daralınız diye. Onun için gönlümüz biraz dönmeye başladı herhalde sizin gönlünüz çekiyor mu ne oluyorsa inşallah Teala anıramızdan varır biraz sonra da biz varlık Allah'a izin verirse Allah cümlenize afiyetler versin Halik-i sizlerden bizlerden razı olsun cümlemize rızasını buldursun imanla öldürsün Eyti Şerif'i hürmetine, makamı İbrahim hürmetine, mültezim hürmetine Yemen hürmetine, Hacerül Esved hürmetine, Hatımda yatan Hacer validemizle İsmail Aleyhisselam hürmetine, Yemen ile Hacerül Esved arasında olan 70 peygamber hürmetine, Safa, Merve, Zemzem hürmetine, Buradan geçen 24 bin sahabeyi kiram hürmetine, Sıddık-ı Azam hürmetine Kırt çağrı yâri güzininden farik ül Farid, osman Zillerin, Ali el-Murtazası hürmetine, ismi ismiyle yazılan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in hürmetine, onun ehli beyti hazret Hatice'si, Ayşe'si, ve bütün Zevce-i Mudahara'sı Murtazası Yelmurtaza'sı Fatıma'da Zührası Rukiye'si Ümmü Gürsüm'ü, Zeyneb'i ve oğlu İbrahim'i ve bütün Ehli Beyti'nin hürmetine o Selman-ı Farisi bilal Habeşi Sahibi Rumi Ehli Beytim'den dediği kıymatlı tuttuğu sahabelerinin hürmetine Halide Zülcelal Sizlerle beraber yine gelip buraları ziyaret etmeyi cümlemize nasip etti Allah Rabbim. Anca, çünkü anam da sende bir tezgah gelde hacap dedi. Gelin, bir tezgah. Ancağım, Allah müserrak. Allah, anne. Allah Rşunu hacap dedi. Sizler onu dua ediyorsunuz. Hacap. Sizler onu dua ediyorsunuz. Sizler de dua ediyor. Akşamızda. Elhamdülillah, zedre kadar kalbime sıkıntı gelmeyen bir hacı Ayşe bacımız, bir ben Sen de sen efendim beni omuzuna... Mövlüt abi beni omuza Çiğlede, ben, şeytan başlamadan öyle Şeytan başlamadan öyle ıı, Omuzuna, omuzuna götürüyor Oradan Bu amcanın hakkını Öreşemem bu amcanın hakkını Öreşemem Allah Allah, Allah Allah razı olsun İki cihanda aziz olsun İki cihanda aziz olsun Allah kazalardan belalardan Allah kazalardan Ka Allah kazalardan belalardan Allah muhafaza. muhafaza etsin Allah, Allah beni götürmeye sebep olanlardan da razı olsun. Allah beni götürmeye sebep olan Merdan'da razı olsun. Hatça bu mu? Hatça bu mu? Hanşe mı? mu? Hanşe Oğlum geçmiş olsun. Oğlum ben geçmiş olsun. Mustafa, daima daima gördük, ben daim Mustafa daim'i gördük gereken. Hediye'm ben Mustafa daim'i gördük gereken. Ete ve Merdan. Ete ve Ayşe, Baci. Hep gördük onları. Hep gördük onları biz stansını e geliyoruz daha biz aslında e geldik onlar otelde men gelir otelde bizde çoksa elik çıktı daha biz öyle geldik daha biz öyle geldik yine ben inşallah tekrar varız yine ve bir...